Pazar günü duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Seni hamd ile tesbih ederim Allah'ım. Büyüklüğünün miktarınca, ilminin genişliği miktarınca, gücünün sonsuzluğu miktarınca, zatının hoşnutluğu miktarınca hamd sana mahsustur. Sen övülmeye layık olansın. Övgüyü en çok hak eden ve övgüye en layık olansın. Senden başka hamd edilecek Övülecek, senden başka kendisine varılacak kimse yoktur. Bütün nimetlerinden dolayı, bütün hampler sanadır. Arş-ı olan Allah'ı tesbih ederim. Hükmü yeryüzünü kuşatan Allah'ı tesbih ederim. Hak yolu yeryüzünde olan Allah'ı tesbih ederim. Allah'ım, bana düşmanları musallat etme. Bana zararlarının dokunmasına imkan verme. Ellerini benden çek ve al. İktidarlarını azalt. Allah'ım, muhakkak ki kullarından çoğuna zulmettim. Rahmetinle benden sadır olan kötülüklere karşı onları koru. Beni de affet. Sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Allah'ım, bilerek herhangi bir şeyi sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerim için de af Allah'ım, ben seni, arşını taşıyan meleklerini, ve bütün mahlukatı şahit tutarım ki, sen Allah'sın, senden başka ilah yoktur, teksin, ortağın yoktur. Af diliyorum, sana yöneliyorum ve şehadet ediyorum ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Rasûlündür.